Efendim. Emine Hanım hoş geldiniz, hayırlı akşamlar. Teşekkür ederim, hayırlı akşamlar, İyi yayınlar. Teşekkür ederiz, buyurun. E, biz programı ayrıca her gün izliyoruz. Hocam Teşekkür biraz ederiz. önce e, bir e, soruya cevap verirken dedi ki, İslam tek evliliği e, e, tavsiye eder. Hı hı. Şimdi oğlum da 13 yaşında oğlum var, merak etti. Madem İslam tek evliliği... E, tavsiye ediyorsa, neden Peygamber Efendimiz çok evlenmişti diye merak etti. Sorumuz bu. Teşekkür ediyorum. iyi yayınlar. <gülüyor> Biz teşekkür ederiz efendim. Hayırlı akşamlar. Hocam, Peygamber Efendimiz neden çok defa evlendi? Evet. Şimdi e, isabetli bir soru. E, madem İslam e, tek evliliği tavsiye eder, neden Peygamberimiz 9 veya başka bir rivayete göre 11 evlilik yapmıştır? Şimdi Peygamber Efendimiz'in ilk evliliği Hazreti Hatice annemizle olmuştur. Ha, Peygamber Efendimiz e, Hazreti Hatice kendisinden çok daha yaşlı ve dul bir kadın idi. Onunla evlendi. Yani Peygamber Efendimiz e, anlaşıldığına göre öyle bu evlilikten de anlaşıldığı gibi şehvet düşkünü bir insan değil. Hazreti Hatice'nin vefatından sonra da hemen evlenmedi. Ee, epey zaman aklımda kaldığı kadarıyla iki sene kadar e, bekar hayatı yaşadı. Hı hı. Daha sonra Hazreti Ayşe ile evlendi. Hayatında evlendiği tek e, bakire odur. Diğerleri hep e, kocası savaşta ölen dul kalan yaşlı efendim bakıma himayeye muhtaç. Ee, insanlar kadınlar onlarla evlendi bir de e, Hayber rifet ettiğinde oranın e, hükümdarının kızı Safiye ile evlendi e, Safiye ile neden evlendi Müslümanlarla onların arasında bir bağ kurulması için. O maksatla evlendi. Yani Hikmete mebni bir olay değil mi bu? Bir nevi stratejik bir evlilik öyle diyelim. Hı hı. Onların e, Müslümanlara yakınlaşmasını, Müslümanların onlara yakınlaşmasını sağlamak maksadıyla bu evliliği yaptı. Yani değişim Hz. Ayşeden başka diğer hanımları hepsi dul ikinci evlilik yapmış insanlar. Kimi e, kocası şehit düştüğü için. Kimi de işte akrabalarıyla, kabileleriyle, Müslümanları e, yakınlaştırmak için, için. İbni evet. ısındırmak için. Bu gibi hikmetlere e, mebni olarak o evlilikleri yapmıştır. Yoksa Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle kendi şehevi arzularını tatmin etmek maksadıyla evlenmiş değildir. Hatta Ümmü Selem'e validemizin dul olduğu olmasına ra, olmasıyla birlikte bir de çocukları da vardı. Peygamber Efendimiz onun himayeye muhtaç olduğunu gördüğünde evlilik teklif etmişti kendisine. O da ey Allah'ın Resulü benim çocuklarım var. Dul bir kadınım çocuklarım var. Olsun ben onlara da e, kanadımı gererim. Onlara da babalık yaparım demiş ve onu onları adeta himayesine almıştı. Yani görüldüğü gibi peygamber efendimizin çok evlilikteki maksadı şehevi arzuları tatmin etmek değil bazı hikmetlerin tahakkukunu sağlamak içindir. Evet.